Taziye evlerinde Kur'an-ı Kerim'i uzatmak mı daha makbul olur yoksa kısa okumak mı? E, tabii burada e, duruma bakmak lazım. Kur'an-ı Kerim okurken taziye yerlerinde e, sürekli girip çıkma oluyorsa oraya, yani insanlar e, kalkıyor, işte ev sahibi yeniden kalkıyor, işte dışarıdaki kişiyi karşılıyor veya sürekli orada bir sirkülasyon varsa, o zaman bu taziye yerlerinde Kur'an-ı Kerim okumayı çok uzun tutmak doğru değildir. Neden? Çünkü huşu ile dinlenmez Kur'an-ı Kerim orada. Ama herkes gelmiş taziye evine, herkes gelmiş oturmuş. Orada Kur'an-ı Kerim uzun okunabilir. Yani Yasin okunabilir, Mülk Suresi okunabilir veya Kur'an'ın başka ayetleri orada uzun bir şekilde okunabilir. Yani oradaki dinlemeye bağlı, huşuya bağlı olan bir husustur bu. Evet.